Yeşil Dalga programına katkılarından dolayı Vilo Pompa Sistemlerine teşekkür ederiz. Tema Vakfı tarafından hazırlanan Yeşil Dalga'dan merhaba. E, programı bu hafta Çevre Politikaları bölümünden ben Özlem Katısoz e, ve Cem İskender Aydın beraber sunuyoruz. Merhaba. E, bir de konuğumuz var Greenpeace Akdeniz'den İbrahim Çiftçi. Merhaba. Hoş geldin. Hoş e, Kendisiyle e, Greenpeace'in yeni yayınladığı Enerji Devrimi raporunu konuşacağız. Ama öncesinde haftanın öne çıkan e, çevre e, haberlerinden bahsedelim. Evet, e, ilk e, iyi haberimiz Bursa'dan. E, Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Başköy'de e, köy halkının içme sularını kirleten mermer, mermer ocaklarına karşı mücadelesi zaferle sonuçlandı. Ee, Başköy'de iki maden ocağı vardı ve bu içme sularını kirlettikleri için özellikle kadınların tepkisini çekmişti. Ee, başlatılan hukuk mücadelesi sonucu e, Bursa Bölge İdare Mahkemesi e, maden ocaklarının e, maden ocaklarından birinin ruhsatını iptal etti. Daha sonra da bu kararı onayladı. Diğer maden ocağın ruhsat, ruhsatı da Bursa Bölge Müdürlüğü tarafından iptal edildi. E, bu firmada Danıştay'a başvursa bile ilerledi. ...faaliyetlerini durdurup köyden ayrıldı. Yani iki firma da köyden ayrıldı. Şimdi köy halkı 2 Ağustos'ta bu olayı şenlik, bir şenlikle kutlamayı planlıyor. Güzel haberlerimiz var. Bir yandan da mücadelenin devam ettiği başka madencilik eylemleri de var. Artvin Cerat Tepe'yi hatırlarsınız. 20 gündür devam eden bir nöbet var orada. Ee, bir yandan işte sahada e, bu eylemler nöbet devam ederken bir yandan da e, madene karşı Türkiye'nin en büyük çevre davası e, açıldı. Daha önce de aslında ÇED e, raporunun iptal için dava açılmıştı. ÇED raporu iptal edilmişti ama e, tekrar e, madenin açılması için e, ÇED raporunun onaylanmasıyla mücadele tekrar başladı. E, bunun yanında bir de belki Zonguldak'ta bir iki... E, e, Termik karşıtı mücadeleden de bahsetmekte e, yarar var. Her birçok şehirde olduğu gibi Zonguldak'ta da kömürlü termik santrallere karşı e, mücadele devam ediyor. halihazırda hazırda dört termik santralin bulunduğu e, bölgeye yenilerin yap yenilerinin yapılması planlanıyor. E, farklı aşamalarda e, olmak üzere 10 e, kömürlü termik santral onun üzerinde hatta kömürlü termik santralin bölgede yapılması planı var. Zonguldaklılar dün e, yaşanabilir Zonguldak platformunun öncülüğünde bir e, eylem yaptı. 200'ün üstünde de e, kişi katıldı ve kömürlü termik yeni kömürlü termik santrallerin yapılmasını protesto ettiler. Tam böyle şimdi kömürlü termik santraller enerji falan demişken stüdyomuza konuğumuza dönüp e, Greenpeace Akdeniz'den İbrahim Çiftçi'ye kömüre mecbur muyuz diye e, sormak isteriz. Bu enerji devrimi raporuyla bunlara, buna verecekleri bir cevap olduğunu sanıyoruz. Var, tabii tekrar tabii. hoş geldin. Hoş tekrar. Hoş tekrar. Merhaba Özlem, merhaba de. Kömüre mecbur muyuz? Kömüre mecbur tabii ki de değiliz. E, kömüre mecbur olmadığımızı sadece bizim raporumuz göstermiyor. Birçok e, çalışmada gösterdi aslında. E, kömür zaten mevcut. Kömür projelerine baktığımızda... Yani enerji talebini karşılamaktan da çok çok öte bir kapasite artışı görüyoruz. Mevcut kurulu güç, kurulu gücümüz kadar yeni planlanan kömürlü termik santral var. Bunun bir mecburiyetle de bir alakasının kalmadığını düşünüyorum. Ben artık bu kadar fazla kömürlü termik santralin ihtiyaçla vesaire bir alakası yok gibi geliyor bana aynen dediğin gibi şu an hali hazırda 23 galiba... ...kömürlü Çalışan. termik e, santrali buldu e, hmm. sayıları. E, ve belki bunun hani 3 katı kadar da yeni termik santral... E, ...Türkiye'de herhalde termik santrali olmayan e, alan kalmayacak gibi hmm. gözüküyor bu hmm. e, bu hesapla. E, peki rapora tekrar e, geçersek... ...enerji devrimi raporunun... Yani, daha önce de herhalde başka ülkelerde de başka ölçeklerde de çalışması yapılmıştı. Hı -hı. Biraz rapordan bahseder misin? belki hazırlık sürecinden arka planından? Tabi tabi. Bu rapor aslında Greenpeace'in Greenpeace, Greenpeace Ulusu Arasının 10 yıl 10 yıl kadar bir süredir yayınladığı bir modelleme çalışması. Daha önce dünya e ...dünya için yapılmışı var. Avrupa Birliği için, Amerika için... ...Hindistan için, Çin için, bütün büyük ekonomiler için... ...dünyanın hemen hemen... ...yüzde ne ...kapsayan bir alanda yapıldı bu... ...modelleme çalışmaları. E, raporun... ...şeyini de, reklamını da... ...yapayım bari <gülüyor> hazır... E, ...konu buraya gelmişken... ...yenilenebilir enerjideki genişlemeleri... ...yenilenebilir enerjilerin... ...on e, yıl önce... ...bugün ne kadar pazar payı elde edeceklerini Uluslararası Enerji Ajansı'ndan dahi daha iyi projekte etti rapor. O yüzden tutuyor şeyleri, kullanılan bir e, referans olarak alınan bir e, rapor haline geldi. E, Türkiye için 2007 yılında sanıyorum ilk kez bir yapı, yapıldı bu rapor e, modelleme. Ancak biz bu sefer biraz genişlettik, kapsamını genişlettik. Daha küçüktü, daha detaylı çalıştık. Ee, emisyon azaltımlarını daha detaylı inceledik. İstihdam gibi bir konu koyduk ki çok önemli sanıyorum Türkiye için. Evet hani kömürlü termik santrallerin, kömür madenciliğinin gerekçelendirilmesi için böyle çok hani önemli bir argümanmış gibi aslında sunulan bir konu olduğu için istihdam. Evet, özellikle yerelde kullanılan argümanlardan biri bu. İşte buraya... Bu santrali yapacağız. E, Akkuyu'daki nükleer santral içinde kullanıyor Ve size iş sağlayacağız. Yeni iş alanları açacağız gibi bir argüman var. Evet. E, sizin raporunuzda e, bununla ilgili edelim. tam tersini mi söylüyorsunuz? Evet, tam tersini, tersini mi söylüyorsunuz? E, raporla ilgili biraz daha e, hani, nasıl bir mo bu modelleme dediğin e, tam olarak nedir? E, hani Tabii. E, Nasıl hani, bir şeyle karşılaştırıyorsunuz hali hazırdaki... ...durumla, biraz onlardan senaryolardan... ...tabii, tabii. Dersen. Aslında iki tane... E, ...senaryonun kıyaslandırma temeline... ...dayanıyor rapor. Birine... ...referans senaryosu, birine enerji devrimi... ...senaryosu diyoruz. Referans senaryosu... ...Uluslararası Enerji Ajansı'nın... ...verilerine göre... E, gayri safi Yurt içi Hasıla... ...modellemeleri yapılıyor ve... ...Uluslararası Enerji Ajansı'nın enerji verileri... ...kullanarak mevcut tüketim alışkanlıklarımız... ...olduğu gibi devam ettirirsek... ...2050 yılına kadar... ...enerjiyi e, nelerden elde edeceğimizi gösteriyor bize. E, bunun üzerine enerji devrimi senaryosunu çıkarıyoruz. Enerji devrimi senaryosunda e, aynı nüfus artışı, aynı gayri safi yurt içi artışı... ...yani büyüme, aynı büyüme öngörüleri altında e, bir modelleme yapıyoruz... Şimdi modellemede bir forecasting bir de backcasting denilen bir şey var. Forecasting ileriye doğru modelleme yapıyorsunuz. Backcasting hedefi koyuyorsunuz. Geriye doğru geliyorsunuz. Burada biz backcasting yapıyoruz. Nükleeri almıyoruz mesela hiç devreye. Kömürü kademeli olarak e, devreden çıkarıyoruz. yerine neyle ikame ediyoruz? Önce enerji verimliliği. Çok büyük oranda bir enerji verimliliği potansiyeli var Türkiye'nin. Bunu kullanıyoruz. Sonra yenilenebilir, yerelleşmiş yenilenebilir enerjileri öncelik veriyoruz. Ee, aslında bunun teknik olarak olur mu olmaz mı ona bakıyor. Sonuçlar e, olacağını, <gülüyor> olabileceğini, gayet de olabileceğini ve her açıdan e, ekonomik olarak da, sosyal olarak da daha iyi bir yöntem olduğunu gösteriyor. Yani, e, benim anladığım, e, siz bir e, enerji ile ilgili enerji verimliğini içeren ve yenilenebilir enerjiye yoğunlaşan bir e, senaryo. E, kuruyorsunuz evet. ve daha sonra bu senaryonun e, olup olamadığına, mümkün olup olamadığına bakıyorsunuz e, evet. gelecekteki 10 e, yıl içinde mi? E, bir, 2050 yılına kadar 2050 yılına kadar e, bu çalışmayı e, e, Türkiye'den kim hani sadece Greenpeace olarak mı Hayır. yaptınız yoksa hani... e, Betam Bahçeşehir Üniversitesi ekonomik ve Toplum Seyfettin Hı -hı. Hocalar Hı -hı. E, bize içi e, hasıla verilerini sağladılar ee, yine Boğaziçi Üniversitesi'nden Kerem Ölüs hocam ee, onun da yardımları oldu ve Greenpeace Türkiye'den Peki bu referans senaryo dediğim senaryo <gülüyor> hükümetin büyüme ve enerji talebi projeksiyonlarına göre ortaya çıkan bir senaryo mu yoksa piyasanın önümüzdeki 2050 yılına kadar ki gidişatı gösteren senaryo mu çünkü biliyorsunuz ilk 10 e, ekonomi arasında girme e, adına bayağı e, iddialı hedefler ya, büyüme hedefleri ve enerji hedefleri, e, hedefleri koymuştu hükümet e, ve hani %7'lerde 8'lerde büyüme öngörüyordu. Hı hı. E, buna paralel yine %6'larda 8'lerde elektrik ihtiyacı öngörüyordu. Bu hedefler mi? bir referans senaryoyu belirleyen yoksa e, başka kabuller mi? Tabii açıklayayım. E, aslında 2050 yılına kadar bir modelleme çalışması yapıyorken evet bir data kullanmanız gerekiyor. E, ama e, dediğin gibi 2050 yılına kadar aslında devletin de bir senaryo çalışması yok. yok. 2023-2030'da evet. bitiyor bunlar. Neyse ki yok mu demek? <gülüyor> Piyasanın da öyle bir öngörüsü yok gibi duruyor 2050 uzun bir zaman. Biz bu yüzden Uluslararası Enerji Ajansı'nın verilerini kullandık. Hı. Uluslararası Enerji Ajansı zaten her ülkenin kendi istatistik kurumlarından veri alarak çalışıyor. Enerji verilerini Uluslararası Enerji Ajansı'na dayandırdık. En sağlıklısı o oluyor. Ancak biz de modellemeyi yaparken bazı yılımızı 2013, 2018, 2020 3 diye bir kıyaslama olsun diye 2023'ü de modelledik. Yani 2023 hedefleriyle bizimkini kıyaslayabiliyorsunuz. Peki arada çarpıcı bir fark var mı? Var tabii. %47 yenilenebilir oluyor bizim senaryoda. %47'ye ulaşabiliyor. Evet, ama 2023 senaryolarında, hükümetin 2023 senaryolarında %30 yenilenebilir enerji. 30. Bunun büyük bir kısmı da e, hidro, hidroelektrik hidro. e, hidro santraller yani. Sizin peki senaryonuzda yenilebilir enerjinin dağılımı nasıl? Biz hidroya hiç dokunmuyoruz açıkçası. Hidroya bir kapasite artışı görmüyor e, Hı -hı. bizim senaryomuz. Mevcut kapasiteyi koruyor sadece. E, zaman içerisinde onlara rehabilitasyon yapıyor sadece. Yeni bir artış gelmiyor. O yüzden o yüzde 47'nin büyük ölçüde rüzgar, güneş, geotermal, biyokütle gibi kaynaklardan elde ediliyor. Peki e, üretim biçimini hani e, yönelik bir değişimden de söz ediyoruz. Bir de e, tüketim biçimine dön dönük de bir e, değişiklik öngörü öngörüyor herhalde. Bu enerji verimliliği den anladığım o herhalde. Birazcık evet. daha yani birazcık daha e, han hanelerde veya işte, e, endüstri endüstride bir enerji verimliliği öngörüyorsanız, evet. değil mi? Evet. E, peki üretim biçimiyle ilgili de. Ee, hani yine böyle büyük e, rüzgar eee tarlalarımı kurmayı öngörüyoruz. Büyük, çok geniş alanlarda güneş enerjisi merkezlerini mi öngörüyoruz yoksa daha e, hani yine merkezi şimdiki gibi bir sistem öngörmüyoruz diye tahmin ediyorum. Evet. E, şimdiki gibi bir sistem öngörmüyoruz. Evet. Şimdiki kömürü büyük rüzgar tarlarıyla değiştirelim gibi <gülüyor> bir öngörümüz yok. Merkezileşmemiş bir enerji e, sistemi öngörüyoruz. Aslında bunun nasıl yapılacağını da raporda anlatıyoruz. Raporun öyle de bir şeyi var. Sadece kıyaslamıyor. Enerji devrimi senaryosunu hayata geçirmek için nelere ihtiyaç var. Bunları da e, anlatıyor. Raporda var güzel bir kısım var. Bir merkezileşmemiş enerjinin geleceği diye. <gülüyor> e, şundan şu şekilde oluyor, bir şehir ya da bir yaşam alanı vesaire düşünün. Kendi kendine yetecek kadar zaten rüzgar, güneş panelleriyle, jeotermalle, kendi biyo enerjisiyle vesaire ve birleşik ısı güç dediğimiz CHP yöntemiyle kendi kendine yetebilecek kadar bir merkeziyleşmemiş enerjini görüyoruz. Ancak yeterli olduğunda büyük rüzgar tarlalarından ya da güneş e, ta, santrallerinden enerjiyi transfer ediyoruz. E, bu durumda e, yani ne bileyim Çanakkale'yi termik santrallerle donatıp e, İstanbul'a kocayne elektrik e, taşımayacağız anlamına mı? Tabii ki de üretildiği e, tüketildiği yerde üretilsin. Bu peki e, bir noktada. E, yerelde bu tür e, termik santral veya büyük hidroelektrik santral, nükleer santral gibi e, mücadeleleri de aslında e, bu sorunları çözecek bir senaryo öngörüyor anladım kadarıyla evet. doğru mu? Tabii tabii. Bir de şöyle bir e, şey var böyle bir sistemde. E, böyle bir sistemde enerji tüketicileri yani biz sadece basit birer tüketici haline gelmiyoruz aslında üretici haline de geliyoruz. Hı -hı. Kendi enerjimizi üretiyoruz fazlalığını sisteme veriyoruz. Ee, aslında öyle bir demokratikleşme, tabana yayma gibi bir e, şeyi de var. Hı. Merkezileşmemiş bir enerjinin. Evet yani sonuçta e, belki geldiğimiz nokta enerjinin e, bir ihtiyaç karşılama e, dan çok bir metaya dönüşmüş ve hani alınır satılır böyle ticareti, evet. borsası olan bir şey haline gelmiş olması da bu kadar enerji. ...üretim tesislerinden kaynaklanan sorunlarla yerelin, bizlerin bu kadar karşı karşıya olmasının da sebebi olduğunu düşünürsek... ...yerelleşme, belki de hani enerji devrimi raporunun devrim kısmını kapsayan bir yaklaşım mı? Yani neden enerji, nasıl bir değişim öngörüyorsunuz da adına enerji devrimi diyorsunuz? Aslında bu bir evrim ama baktığınızda bir devrime <gülüyor> yol açıyor. <gülüyor> evet, D harfi e, evet. radyoda görünmüyor tabii D şey harfi. olarak parantez içinde <gülüyor> e, raporda evet. Evet yani çok büyük bir e, şey gibi görünüyor bahsettiklerimiz. Evet e, ütopik bir şey gibi görünüyor. Bu, e, bu tip merkezileşmemiş bir e, sistem işte yenilenebilir enerjiler, enerji verimliliği vesaire bilim kurgu gibi geliyor insanlara. O yüzden bir devrim şey veriliyor ama aslında bu bir evrim buraya gidecek. Zaten baktığınız zaman dünya 2014 yılında devreye alınan, dünyadaki devreye alınan santrallerin %60'ı yenilenebilir enerji santralleriydi. Çin INDC'lerini açıkladı. Ülkeler bir şekilde iklim değişikliğiyle başa çıkmak için kademeli olarak yani nükleer bir sorun olmaktan dünyada birkaç ülke dışında kimse nükleer, nükleer santral yapmıyor artık. Kömür büyük bir tehdit. 2000'lerden sonra tekrar ...kömüre yönelinmeye başladı ama... ...yeni yasalar geliyor... ...yeni vergiler geliyor... ...yeni dizayn değişiklikleri bacasına... vesairesine santrallerin... ...dünya bir şekilde buraya doğru gidiyor zaten... ...evrileceği yer burası... Hı hı. Ama içine merkezileşmemiş bir enerjiyi koyduğunuzda bir enerji devrimine. Peki bunun yasal e, altyapısını ya da toplumsal e, altyapısına dair de önerileriniz var mı raporda? Bunu nasıl, bu e, yerelleşmiş bir enerji sistemini nasıl kurabileceğimize dair? Var, e, uzun uzadıya açıklıyoruz e, raporda. Bununla ilgili de bir bölüm var. E, ama işte fosil yakıtlara verilen teşviklerin kaldırılması karbon salınımının yeni vergilerle içselleştirilmesi, dışsal maliyetlerin içselleştirilmesi gibi çeşitli önerilerimiz var. Güzel. Bir şarkı arası verip ondan sonra konuşmamıza devam edelim evet. isterseniz. It's putting the dust London calling See we ain't got no swing Except for the rain And the crunch of thing. The ice age is coming The sun's zooming in Meltdown expected The wheat is going and Engines stop running But I have no fear Cause London is drowning And I live by the river To the imitation zone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 The wheat is going to a nuclear era, But I have no fear Because London is brown and hot I... Merhaba erkekler. Greenpeace aktenizden İbrahim Şifçi ile beraber enerji devrimi raporunu konuşuyoruz. Eee tekrar raporun verilerine dönersek e, en başta konuşmuştuk istihdamla ilgili e, verilerin e, ortaya çıkan sonuçların aslında ne kadar çarpıcı ve önemli olduğuna dair Bununla ilgili hani referans senaryo ile enerji Devrim senaryosunu karşılaştırırsak istihdam açısından nasıl bir manzara ortaya çıkıyor? E, genel yargının tam tersi bir manzara ortaya çıkıyor genelde işte kömürün madenciliği vesairesi bunların e, bir istihdam kaynağı olduğu anlatıldığı bize hep e, Tam tersi bir sonuç ortaya çıkıyor. Şimdi dediğimiz gibi işte referans senaryo bugünkü gibi devam edersek alışılagelmiş gelmiş şekilde devam edersek bunu 2030'a kadar yaptık şeyi istihdam modellemesini 2030'a kadar 97.700 yeni iş yaratıyor bunun içine neler neler var inşaat ve kurulumu, imalatı, işletme bakımı, yakıt tedarici vesaire gibi faktörler giriyor. Enerji devrim senaryosu da işte 2030'a kadar büyük ölçüde kömürü vesaireyi çıkarıyor devreden 133.250 yani 135 136 gibi olması lazım sanırım 136'yı da 2030 yılında 136 daha fazla istihdam yaratıyor burada da bir nokta daha var aslında önemli olan bu hesaplama yapılırken işte literatürde bir formülasyonu var bunun. Ee, ...belli faktörler atanıyor... ...her işin e, üretilen birim enerji başına... ...ne kadar yaratacağı ile ilgili... ile hayatıyla, ile hepsinin faktörü oluyor. Şimdi... E, tek, ...teorik ve teknik olarak... ...en başta yerel veri varsa... ...yerel veriyi kullanıyorsunuz... ...yoksa Dünya Bankası, OECD vesaire gibi... ...yerlerden, kaynaklardan temin ediyorsunuz... E, ...faktörü. Yerel veri Türkiye'de sadece kömür... ...ve kömür madenciliği için var... Ee, ve bu faktör çarpan, e, bu çarpan e, güneşin vesairenin diğerlerinde kullandığımız faktörlerin on katı filan büyük. Ona rağmen böyle sonuçlar çıkıyor. Yani kömür madenciliği yani o alanda çalışan e, kişi sayısından e, mı bahsediyoruz yoksa e, o faktör dediğimiz? Faktör dediğimiz formülasyonu bunu hesaplarken ileriye dönük bir e, modelleme olduğu için burada. Yani megawatt, başına, megawatt kaç, başına kaç kişi biletini. çalışacak hı hı. gibi bir şey saat başına. kömür madenciliğinde bunun e, oranı hı hı. diğer sektörlere göre çok daha yüksek çok olmasına daha yüksek. ve maden, sadece kömür madenciliği ile ilgili Türkiye'de el, elimizde veri olmasına evet. rağmen yani aslında belki de çok daha belki de. E, aradaki fark çok daha büyük evet. e, olabilir evet. e, bununla beraber şimdi biz hep şimdi istihdam artacak e, vesaire gibi Hani bir şeylerden bahsediyoruz bir yandan da hani güneşin rüzgarın yani yenilebilir enerji kaynaklarının e, kömürlü termik santrallerin hani dışsallıkları gibi dışsallıkları da yok e, herhalde değil mi onun o desteklerle ilgili ya da o dışsal maliyetlerle ilgili bir e, çalışma var mı? Yani mesela en baştan şey gibi bir sorun da yok madende insanların güvensiz çalışması gibi bir sorun da yok mesela şeyde evet, evet, çok daha kolay oluyor yani onlar yapılırken de birçok sorunla karşılaşılıyor Türkiye'de görüyoruz işte rüzgara karşıya karşı ama düzgün işletildiğinde tabii ki de onların kömürle vesaire kıyasla bayağı temiz şeyler oluyorlar ee, dışsallıklar, e, dışsallıklar hisselleştirmiyor. Dışsal maliyetleri var bunların bir de işte ödediğim sağlık maliyetleri var mesela. Kömürlü termik santraller e, aklınıza gelebilecek bütün ağır metalleri yayıyor bacasından. E, PM 2,5 diye bir şey var. E, Dünya Sağlık Örgütü de kanserajen olduğunu söylüyor ama tutulmuyor. Hiçbir filtre tutmuyor bunu. ...bunları ödediğimiz her sene, yani bununla ilgili çalışmadaki yok, ne kadar para ödeniyor vs diye. Sadece Dünya Bankası'nın bir çalışması var, yanlış hatırlamıyorsam. Dışsalıklar üzerine sağlık, dışsalıklar üzerine heal bir çalışma, çalışma. yayınlandı, evet. evet. evet. güzel son bir aylar. çalışma yayınlandı son aylardan. Teşvik diyorduk değil mi? Teşviklerden de bahsediyorduk. Zaten son dakikamıza hmm. girmiş bulunmaktayız. Raporla Gerçekten ilgili çok... özellikle vurgulamak istediğin, bizimle paylaşmak istediğin... ...nereden rapora ulaşabiliriz, okumak isteyenler nereden elde edebilir? Onu da paylaşırsan. Tabii. Yani rapor şunu gösteriyor. Kömüre, nükleere vesaireye... Mecbur değiliz. Enerji ihtiyaçlarımızı başka şekilde de başka bir şekilde de karşılayabiliyoruz. E, zamanımız az kaldı herhalde. İnternet sitemizde raporlar kısmı var. E, oradan da raporun Türkçe ve İngilizcesine ulaşılabilir. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz İbrahim. İbrahim Greenpeace Akdeniz'den İbrahim Çiftçi ile enerji devrimini konuştuk. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese hoşçakalın.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 Yeşil Dalga programına katkılarından dolayı Vilo Pompa Sistemlerine teşekkür ederiz.